Dışarıda yine hava berbat doktor Kar bir taraftan fırtına bir taraftan Grönland denen bu yerde hava ne zaman güzel oldu ki Jack Dört aydır bu jeopizik istasyonundayız Isı her zaman eksi otuzlarda kırklarda Biliyor musunuz en çok neden nefret ediyorum Doktor Neden? Beyazdan Başımı nereye çevirsem beyazdan başka bir renk göremiyorum Her taraf her yer dağ taş bembeyaz Grönland'da birkaç ay daha kalacak olursak Öbür renkleri unutacağız Neyse uyku tulumlarımıza girip uyuyalım artık Hı -hı. Bu ses ne Jack? Uçak sesi değil mi? Ne uçağı ya? Dalga mı geçiyorsun? Bu ıssız buz çölünün üzerinden bir uçağın geçmesi imkansız. Bakın şimdi daha iyi işitiliyor. Evet, evet bu bir uçak. Allah Allah, bu ne uçağı böyle? Bildiğim kadarıyla buradaki hava sahasından uçak geçmiyor. Gürültü her an biraz daha fazlalaşıyor doktor. Hem bize de gittikçe yaklaşıyor. Buralara bir yere inecekmiş gibi, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Uçak arıza yaptı galiba. Motoru teklemeye başladı. Duyuyor musunuz? Nereye gidiyorsun? Şu anda hava dışarıda eksi dereceden fazla. İnsanın sümüğü buz kesiyor. Ver şu çorapları bana. E ayağınızda ya doktor. Bu havada tek çorapla dışarıya çıkılır mı? En az iki tane daha giymek gerekiyor. Ünlü gömlekleri de ver. İyi. Alın. Ben Jos'u uyandırırken sen de yedek battaniyeleri ve ilk yardım çantasını hazır et. Hı hı. Jos. Hey Jos. Uyan. Ne var? Ne oldu doktor? Daha yatılı bir saat bile olmadı. Biliyorum ama kalkmandan başka çare yok. Tepemizde bir uçak dönüp duruyor. Her an üzerimize düşebilir. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkacağız. Rüya mı görüyorsunuz? Uçan Greenland'da işi ne? Ben hazırım doktor. Battaniyeler ve ilk yardım çantası da hazır. Sıkıca giyin. Dışarıda kar fırtınası var. Battaniye ilk yardım çantasını niye alırdın doktor? <gülüyor> bu uçak bu motorla fazla <gülüyor> uçamaz da ondan Düşecek olursa yardıma ihtiyacı olanlar olabilir Ben de hazırım doktor Sen bizimle gelmiyorsun Jones Madem bana ihtiyacınız yok neden uyandırdınız beni Sobayı yanık tutman için yatacağımız için söndürmüştük Hadi Jack gidelim <gülüyor> Vay vay vay vay Hava uçuruyor Jack termometre kaçı gösteriyor Eksi kırkı gösteriyor Uçağı görebiliyorum çok yakından uçuyor Durmadan tepemizde daireler çiziyor Neden tepemizde dönüp duruyor bu uçak anlamadım Acaba göstergeleri bozuldu? Ne bileyim, belki de ışıklarımızı görmüştür. Yüz bin kilometre karelik bir çevre içerisinde bizimkinden başka bir tek ışık yok. İnmek zorunda kaldığı takdirde içindekiler için tek kurtulma ümidi bir meskenin yakınına düşmek. Bu havada buraya inecek olurlarsa Allah yardımcıları olsun. İnecek bir yer arıyor. Jack, çabuk köpekleri kızdığa koş. Tamam doktor. <gülüyor> Doktor sizce uçak inecek mi dersiniz Durum onu gösteriyor Baksana hala tepemizde dolanıp duruyor Bir taraftan da alçalıyor Mutlaka inecek ya da ilmeyi deneyecek Pilot kafayı yemiş olmalı Bir o tarafa bir bu tarafa gidip duruyor Anlaşılan nereye ineceğine karar veremedi hala Şimdi ne olacak Bu sefer inecek İneceğine eminim Kuzey yönünü seçti Kuzey yönü mü olmaz İnmeyi düşündüğü arazi tümseklerle dolu Hepsi ölür Ben biliyorum ama pilotun bildiğini hiç sanmıyorum Güneye rüzgar üstüne inse ne olurdu. Orada arazi bilardo masası gibi dümdüz. Rüzgar üstüne inemez. Indiği takdirde kulübemizi ve ışıklarımızı bulması imkansız. Rüzgar altına inmeye mecbur. İnşallah pilot tümsekleri vaktinde görür. Ne yazık ki göremeyecek. Bu havada 50 metreden denilersini görmesi mümkün değil. Uçak bize doğru geliyor. Bu pilot delirmiş mi be? Doktor yere yatın, yere yatın. Bay canım. Neredeyse başıma değecekti Bu kadar alçaktan uçulur mu? Uçağın yere değmesine birkaç metre kalmıştı Doktor bir yanınızda bir şey olmadı ya Eğilmeseydim herhalde başım kopmuştu Bu ses de ne böyle? Sanırım uçak indi ya da düştü Gel arayalım Umarım yaşayan birilerini buluruz Jack bir şeyler görebiliyor musun Tüpiler hiçbir şey görülmüyor Uçak buralarda bir yerde olmalı Kar enkazın üzerini kaplamış olabilir Gözlerimizi dört açalım Doktor Soğuktan bütün vücudum işsizleşti Uçaktakileri kurtaralım derken Biz donarak ölmezsek iyi Haklısın Biraz daha arayalım eğer bulamazsak geri döneriz Ama daha fazla gidecek olursak Dönüş yolunu bulamayabiliriz Karda açtığımız her rizalinde Kapanıyor doktor Doktor, gördüm, uçağı gördüm Nerede? İşte, tam karşımızda bakın Bu inanılmaz bir şey, uçak parçalanmadan yere inmeyi başarabilmiş Sadece burun kısmı öne eğilmiş Yine de içindekiler çok şanslı olmalı Hemen içeri girip yolculara bakalım, umarım herkes yaşıyordur Bir dakika Doktor Ne oldu Jack? Bu iş sana da garip gelmiyor mu? Hangi iş? Uçağın parçalanmamasına rağmen içeride hiçbir hayat belirtisi görülmüyor. Bunu anlamak için içine girmemiz gerekiyor dostum. Kapısı nerede bunun? Tam ortada. Ama açacağını hiç salmıyorum. Neden? Uçak kapıları içeriden açılır da ondan. O zaman biz de kapıya vururuz. İçeride hala yaşayan varsa duyar. Alet çantasının içinde kol demiri vardı değil mi? Kol demirini de ne yapacaksın? Kapıya vuracağım. Ya da kanırtarak açmaya çalışacağım. Ellerimize ne kadar vursak, içeridekileri duyuramayız. Sanırım haklısın. İşte, kol demirini buldum. Vur bakalım kapıya. Açan yok. Herkes öldü mü yoksa, bir daha vur Jack. Bir daha kapıyı kanırtarak açmayı deneyeceğim. Hadi! Uçum! Dayaksi! Ne oldu? Kol demiri kırıldı. Ben girilecek bir yol buldum galiba Jack. Benimle gel. Doktor nereye gidiyoruz? Pilot kapısına. Bir de orayı deneyelim. Doktor şuraya bak. Pilot kapısının camı kırılmış. Şansımız varmış. Oradan içeri girip kapıyı açabiliriz. Dur dur ben gireyim. Senden daha inceyim. Bana bir omuz ver de yükseleyeyim. Pekala. Çık bakalım omuzuma. E Tamam boyum yetti pencereden giriyorum Gir Girdim patron Kapı sıkışmış açılmıyor Sen de pencereden gireceksin İyi de benim boyum yetecek mi pencereye Elini uzat Ben tutup çekeyim seni Tamam tut bakalım Tuttum Hadi Çek bakalım. Her içeride yaşayan varsa onları nasıl bu pencereden çıkartacağız bilmiyorum. Önce bir bakalım yaşayan var mı? Fenerini yak da burada kimse var mı yok mu görelim. Tamam, olur. Doktor! Şuraya bak. Ne olacak? Pilot. Pilot ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Başını cama çarpmış onları. Allah kahretsin, burada biri daha var. Bu da ölüye benziyor. Patron, şuna bir bakar mısın? Sakin ol, Cek. Haklısın pilot ölmüş. Şimdi de diğerine bakayım. Bu da ikinci pilot olmalı. Maalesef. Bu da ölmüş. Zavallı adamlar. Üzülmenin sırası değil. Öleni canlandıracak halimiz yok dostum. Gel sensiz kabinine bakalım. Belki o yaşıyordur. Telsizci burada. E, ama o da hiç hareket etmiyor. Sakin ol. Belki yaşıyordur. Evet yaşıyor. Sahi mi? ...nefes alıyor ama kendinde değil. Yarısı başının arkasındaymış. Jack ilk yardım çantasından bir morfin ver. Olur doktor. Buyurun doktor. Bu adamın uzun süre baygın kalmasında yarar var. Başından çok kötü yaralanmış. Ayıldığı zaman ağrılar içinde kıvranacaktır. Tamam morfini yaptım. Gel şimdi mutfak kabinine geçelim. Hosteslerin durum nasıl ona bakalım. <gülüyor> doktor! Hostes yaşıyor. Evet ama onun da durumu iyi sayılmaz. Hostes hanım. Hostes hanım iyi misiniz? Şokta olmalı. Ne yapacağız? Üzerine bir battaniye ört. Birazdan kendine gelir. O zaman bize bir yerinin kırık olup olmadığını söyler. Burdonu muayene etmek uzun iş. İçeride yardımımıza daha ziyade muhtaç kimseler bulacağımızı tahmin ediyorum. Benimle gel. Şükürler olsun. Yaşayanlar varmış. Hmm, i̇çerisi bayağı sıcakmış ha Evet ama fazla uzun sürmez birkaç saat sonra burası da buz gibi olur Kapıyı kapat Hayret Yani buradaki görüntüye bakılacak olursa Hiç de uçağın kaza geçirdiği söylenemez Haklısın Jack Allah biliyor ya içeri girerken koltukların çoğunu yerlerinden kopmuş göreceğimi sanıyordum Ben de yerlere koltukların üzerine serilmiş yaralı Kolu bacağı kırık inleyen insanlarla karşılaşacağımı sanmıştım Uçakta fazla yolcu da yokmuş Şuraya bak Koca uçak neredeyse bir avuç insanla havalanmış. Gel dolaşıp yaşayan başka biri var mı ona bakalım. Koltukların neredeyse tamamına yakını boş doktor. <gülüyor> Şurada inen biri var. <gülüyor> İyi misiniz bayım? Bilmiyorum. Bize ne oldu söyler misiniz? <gülüyor> Uçağınız düştü hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır uyukluyordum. Önce bir çarpma oldu. Sonra yerde sürüklenirken çıkan sesi duydum. Dolaşırken ah. dokuz kişi saydım. Hepiniz bu ah. kadar mıydınız? Bilmiyorum. Fazla yolcu yoktu uçakta. Ah. Omzum. amcım çok acıyor. Lütfen yardım ah. edin. Jack ben şu yardım isteyen kıza giderken sen de bak. sabah. Kendine gelmişse buraya getir onu. Kabinde donabilir. Dışarıdaki ayaz kırık pencereden içeri giriyor. Peki doktor. Amcım çok acıyor. Sakin olun. Bluzunuzun düğmelerini açar mısınız? Tabii. Açtım. Bir bakalım neyiniz varmış Ah oraya bastırmayın çok acıyor Evet köprücük kemiğiniz kırılmış Şimdi şöyle rahat oturup sağ elinizi sol kolunuza destek yapın Böyle mi? Evet kolunuzu daha sonra askıya alırım Korkmayın canınızı acıtmayacağıma söz veriyorum Teşekkür ederim Doktor Doktor Doktor Hosset kendine gelmiş ama buraya gelmek istemiyor Telsiziyi yalnız bırakamazmış Bir şey yok ya Galiba sırtı ağrıyor Bu ne rezalet böyle Böyle niş olur mu? Burada işimiz ne? Hem siz kim oluyorsunuz bakayım? Uçağınız zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı bayım. Sebebini bilemeyeceğim. Biz buraya yarım il mesafedeki jeofizik istasyonuna bağlı fen adamlarıyız. Buradaki bulunuş sebebimiz sizlere yardımcı olmak içindir. Şimdi çekilir misiniz önümden? Diğer yolcularla ilgileneceğim. Bir dakika bayım. Durum nedir bilmek hakkımızdı sanıyorum. Biraz beklemenizden zarar gelmez. Çekilin yolumdan. Ağır ol bakalım. Beni böyle itemezsiniz. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Siz? Hayır. Bilmek de istemiyoruz tamam mı? Şimdi şöyle kenarda durur musun lütfen? <gülüyor> Siz de dost edinmeyi hiç bilmiyorsunuz bayım Uçağın en kıymetli yolcusunu gücendirdiniz E ne yapalım kendi kaşındı Kendinizi nasıl hissediyorsunuz <gülüyor> Fena değil Ben de öyle tahmin ettim Dışarıdan bakınca kuvvetli bir bünyeniz olduğunu görüyorum Bu iltifatların sonunda size yardım etmemi istiyorsunuz galiba Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız evet Çünkü bu insanları bu uçaktan dışarı çıkarmamız gerek Tamam memnuniyetle Lütfen kendine dikkat et John Kontratlarını unutma sakın Elini incitecek Rahatına olursan Rahatına bak Soli bana bir şey olmaz Biraz temiz hava almakta yarar var Deri ceket ve pantolon olmadan bir yere gidemezsiniz. Jack beyefendiye pantolon ve ceket ver. Ben soğuğa aldırmam dostum. Buradaki soğuk sizin bildiğiniz soğuklardan değil. Dışarısıyla burası arasında 60 derece fark var. <gülüyor> tamam pekala. Verin şu derileri giyin. Buyurun. Biz Ostes'in yanına gidiyoruz. Giyindikten sonra oraya gelin. Tamam. Geçmiş olsun hostes Hanım. Neden içeri gelmediniz? Niyetiniz burada donmak mı? Giyecek bir mantonuz falan yok mu? Mantomda kepim var. Gidip getireyim. Jack sen de dışarıdaki açılır kapanır sedye getir de telsizciyi buradan öyle çıkartalım Ha bir de telsizciyi sedyeye bağlamak için kemer getir Peki doktor Dokuz yolcu bir o ses ve bir de yaralı telsizci Onları bir saat içinde buradan bizim kulübeye götüremezsem hepsi donarak ölürler Umarım içerideki yolcuların ağır yaraları yoktur Ben geldim Böyle daha iyi en azından bu manto sizi bir saat soğuktan korur Doktor sedyeyi alır mısınız Ver bakalım Sen orada bekle biz o yaralıyı sedyeye koyup sana uzatacağız... ...sonra da kızağı koyup bizim kulübeye götüreceğiz... ...kızakta bir kişilik daha yer var... ...gelmek ister misiniz o ses hanım? İsterim de... ...ya yolcular? Yolcularla ben ilgilenirim... ...önce hastayı sedyeye koyalım... ...yardım eder misiniz lütfen? Tabii... ...ben ayaklarından tutayım... ...siz de kollarından... Şu kemeri de iyice bağlayayım da yaralıyı düşürmeyelim... ...ne yazık ki uçağın kapıları açılmıyor... ...tek giriş çıkış yolu bu kırık pencere... ...sedyeyi tutun lütfen... ...Jack'e uzatacağız... Ay. Jack sediyi ucundan tut. Dikkat edin adam düşmesin. Merak etme sediyeye bağladım. Tuttun mu? Tuttum. Yavaş yavaş uzatın ben kucaklarım. Hostes hanım siz de dışarı çıkıp kıza oturun. Ben yolculara durumu anlatıp geleceğim. Evet sizi dinliyoruz bayım. Uçak düştü. Peki biz ne olacağız? Evet biz, evet, ne biz, ne biz, ne olacağız? biz ne olacağız. Bekleyeceksiniz bayım. Neyi bekleyeceğiz? Bizi hemen buradan çıkarmanızı istiyorum. Hemen. Paniğe gerek yok. Telsizci ağır yaralandığı için hostesle onu kulübeye götürüyoruz. Yirmi dakikaya kadar döneriz. Hayatta kalmak istiyorsanız bu kapının kapalı kalmasına dikkat edin. Telsizcinin durumu nasıl delikanlı? Oldukça ağır yaralanmış. Dönüşte onunla meşgul olacağım. Önce sizleri kulübeye götürmem gerekiyor. Şu getirdiğim yünlü giyecekleri aranızda bölüşüp giyin. Ama çabuk olun. Uçağın içinde ısı giderek düşüyor. Bunun için bir an önce bizim kulübeye gitmemiz gerek. Dışarıda bekleyen iki arkadaşım size yol gösterecekler. Peki siz bizimle gelmeyecek misiniz? Benim şu köprücük kemiği kırılmış genç hanımı tedavi etmem gerekim. İçinizden biri bana yardım ederse sevinirim. Ne tedavisi? Birine bir şey mi olmuş? Şey benim köprücük kemiğim kırılmış bayan Dens Ne kadar dikkatsizsin Helen. Hanımefendi bunun dikkatle ilgisi yok. Uçağın ani inişi sırasında kırılmış o kemik. Madem bu bayanı tanıyorsunuz siz yardım edin. Ben? Ben yardım ederim size. <gülüyor> o halde ben dışarıya çıkıyorum. Ne yapmam gerekiyor bana söyleyin. İyi ama. Ne aması? Yoksa beni fazla mı yaşlı buldunuz? Şey ne münasebet. İyi. Yalan söylemiyorsunuz ama ziyanı yok. Hadi kolları sıvıyalım. ...o kadar kıymet verdiğiniz dakikaları ısraf etmeyelim. Doktor! Biz kulübeye gidiyoruz. Yirmi dakikaya kadar döneriz. Tamam Jack. Evet, gelelim kırık kemiğin tedavisine. Bu işin nasıl yapıldığını biliyor musunuz genç adam? Eh, biliyorum sayılır. Doktorum, adım Peter. Ya, öyle mi? Şimdi dişinizi biraz sıkmanızı rica edeceğim genç hanım. Kırılan kemiği sıkıca saracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Kolunuzu öyle tutun, sarmaya başlıyorum. Ay! Çok acıyor Adın nedir yavrum? Helen Helen mi? İngiliz değilsin galiba Yoksa Amerikalı mısınız? Hayır Almanım efendim Münihliyim orayı bilir misiniz? Avucumun içi gibi bilirim Hayatımın büyük bir kısmını orada geçirdim Ama siz çok gençsiniz O günleri nereden bileceksiniz? 18 yaşındayım efendim Ne güzel 18 yaşımda olduğum zamanı hatırlıyorum Ne kadar iyisiniz Adınız nedir? Marie Le Gard. Ne? Marie Logard mı? Müzik dünyasının efsanevi ismi öyle değil mi? Bir zamanlar çok ünlüydüm. Ama şimdi çok yaşlandı. Unutulduğumu sanıyordum. Efsaneler asla unutulmaz Bayan Logard. Kaderde sizinle burada tanışmak varmış ha? Yaşım icabı, sizi sahnelerde seyredemedim. Ama adınızı duymuştum Bayan Logard. Geçen haftaki Life dergisinde fotoğrafınızı da gördüm. Evet. Kolunuzu iyice sardım Helen. Birkaç güne kalmaz kemik kaynar. Teşekkür ederim doktor bey. Burası iyice soğumaya başladı. Dışarısı buradan en az 40 derece daha soğuk. Buyun hanımlar, hemen içeriye girin. Soğuk nasıl donmadım bilmiyorum. Haklısınız, dışarıda korkunç bir soğuk var. Ah, oh, burası bayağı sıcakmış. Tam zamanında geldin doktor. Sana kötü haberlerim var. Ne oldu Jos? Telsiz yere düşüp kırıldı. Ne? Nasıl düştü? Kim düşürdü? Bilmiyorum patron. Ben fazla battaniyeleri depoya koymaya gitmiştim. Döndüğümde telsizi yerde parçalanmış olarak buldum. İşte şimdi mahvolduk. Bu içinizdeki hangi sersemin marifeti? Bizimle cesareti takir ediyorsunuz. Biz çoluk çocuk muyuz ki... Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kabahat benim efendim. Telsizin parçalanmasına ben sebep oldum. Buna inanamam. Böyle bir yerde bir telsizin hayat ve mat meselesi olduğunu herkesten önce sizin gibi bir hostesin bilmesi gerekirdi. Maalesef gerçek bu. Hostes Hanım'dan başka hiç kimse telsiz cihazının yanına yaklaşamadı. Size ne oldu? Eliniz neden kanıyor? Önemli değil. Telsizin devrilmekte olduğunu görünce ileri atladım ama cihaz çok ağırdı. Elinizi biraz sonra sararım. Gelelim size hostes Hanım. Cihazı nasıl yere düşürdüğünüzü anlatır mısınız? Çok müteessirim ama oldu işte. Şurada Jimmy'nin yanına çömelmiştim. Jimmy de kim? Jimmy Waterman. Uçağın telsizcisi. Peki bizim telsizi nasıl düşürdünüz masadan? Yerden kalkarken masaya sürtündüm Telsiz de düştü. Düştü. 90 kiloluk telsizi bir kağıt parçasıymış gibi masanın üzerinden uçuru verdiniz demek. Ben düşürmedim. Masanın ayakları çöktü. Bu masanın çökecek ayakları yoktur. Masa tahtası altından menteşelerle duvara raptedilmiştir. Bana bakın. Yardımımıza yetiştiğiniz için hepimiz size teşekkür borçluyuz bayım Ama hostesimizi böyle hırpalamanıza müsaade edemeyiz. Zavallının ne halde olduğunu görmüyor musunuz? Telsiz tarif oldu diye böyle küplere binmenize gerek yok. Size söz veriyorum. Bir haftaya kalmadan buraya yenisini yollayacağız. Çok cömertsiniz. Yalnız bir şeyi unutuyorsunuz. Bir hafta sonra büyük bir ihtimalle hepimiz ölmüş olacağız. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bu kadar küçümsediğiniz bu telsizin yokluğunda... ...hayatta kalma şansınızın sıfır olduğunu söylemek istiyorum. Nedenmiş o? Bulunduğumuz yer hakkında bilmem bir fikriniz var mı? Siz gelmeden önce yolculara izah ediyordum. Kaptan Johnson'ın kar fırtınası yüzünden... ...ineceğimiz havaalanını bulamadığını tahmin ediyorum. Burası... Langöl değil mi? Belki de... ...Holsköl'dür. Gander'in kuzey doğusunda uçuyorduk. İzlanda da o yönde sanırım. İzlanda mı dediniz Hostess hanım? Evet. İzlanda ha? Hayır küçük hanım. Şu anda Grönland buz çölünün orta yerinde ve deniz seviyesinden takriben... 3000 bin metre yüksektesiniz. Hayır. Oh. Bu doğru değil. Bizimle Allah. alay ediyorsunuz. Jos! Dostlarımıza nerede olduğumuzu tekrar etsene. 72-40 kuzey enlemi ve 40-10 doğu boylamanın üzerindeyiz. En yakın insan topluluğuyla aramızda 500 kilometre mesafe var Kutup dairesinin 600 kilometre kuzeyindeyiz Reykjavik'le aramızda 1200 Grönland'ın en güney noktası olan Fairwayburnu ile aramızda 1600 kilometre var Bu sözlerime içinizde inanmayan varsa O kimsenin istediği yönde bir gezintiye çıkmasını tavsiye ederim Ama nasıl olur? Grönland'tayız, ha? Buz çölünün ortasında Bakın bayım nerede olduğumuz umurumda bile değil Bavullarımız uçakta kaldı. Birinin hemen gidip onları getirmesini istiyorum. Saçmalamayın bayan. Bu gece kimse buradan çıkamaz. Üzerinizdeki elbiselerle oyun. Sabah fırtına dinerse belki bir şeyler yaparız. Ama bu nasıl olur? Elbiselerinize o kadar düşkünseniz gidip onları almakta serbestsiniz. Denemek ister misiniz bayan? Öyle olsun. Şey, Jimmy'nin yani telsizcinin durumu nasıl acaba? Bilmiyorum, hala komada. Sizin sırtınızı muayene edeyim ben. Niye sırtıma bakacak mısınız? Uçakta ceket sırtınızın ağrıdığını söylemişsiniz. Hayır bir şeyim yok Siz bilirsiniz Şimdi herkes beni dinlesin Burada uzun zaman misafirimiz kalmaya mahkum olduğunuza göre birbirimizi tanıyalım Önce kendimizden başlayayım Solumda duran gencin adı Joss London Burada telsizci olarak görev yapıyor Telsiz çalışamayacak durumda olduğuna göre artık işsiz sayılırım Sağımdaki arkadaşın adı Jack Nilsondur Ona iyi bakın bayanlar baylar Sağ kalıp günün birinde evlerinize dönebilirseniz Bunu kendisine borçlu olacaksınız Groenland buz çölünde hayatta kalmak için nelerin yapılması gerektiğini onun kadar iyi bilen başka kimse yoktur evet. Bana gelince adım Peter Meissen doktorum bu jeofizik istasyonunun müdürlüğünü yapıyorum ...bu buz yaylasında meteorolojik araştırmalar yaptığımızı tahmin etmişsinizdir. Ee, ben burada sekiz tane ranza görüyorum doktor. Siz üç kişi olduğunuza göre beş kişi daha mı var bu istasyonda? Vardı ama beş arkadaşımız kuzey yönünde bir tetkik gezisine çıktı. Üç hafta sonra döndükleri vakit eşyalarımızı toplayacak... ...ve kış bastırıp sahil büsbütün donmadan burasını terk edeceğiz. Kış bastırmadan mı dediniz? Yani burada havanın daha da mı fazla soğuduğunu söylemek istiyorsunuz? Ne zannettiniz? Alfred Wegener adında bir kâşı 1930-32 kışını buraya 80 kilometre uzaklıktaki bir yerde geçirmişti. O ve arkadaşları termometrenin sıfırın altında 65 dereceye düştüğünü tespit etmişler. Kim bilir belki ondan da soğuk kışlar olmuştur. Evet artık bizleri tanıdınız. Şimdi sizlere gelelim. Bayan Marie Logard'ı tanıtmaya bilmem gerek var mı? A, bayan Logard... Şu meşhur müzikal yıldızı olan mı? Evet, eskiden tabii. Şimdi herkes sırayla kendisini tanıtsın lütfen. Adım Corazzi, İskoçya'ya gidiyordum. Tatilinizi geçirmeye mi gidiyordunuz Bay Corazzi? Nerede bende o şans. İş icabı Bay Doktor. Bir traktör kampanyasının müdürlüğüne tayin edilmiştim. Harika Bay Corazzi. Dışarıda arızalı bir traktörümüz var. Herhalde onun onanılmasına bize yardım edersiniz. Eh bir şeyler yapmaya çalışırız. Sanırım bir traktörü elinizi sürmeyeli yıllar olmuştur bayım. Maalesef haklısınız. Eğer gerekiyorsa bildiklerimizi hatırlamaya çalışırım. Evet bayım. Siz kim olduğunuzu söyleyin. Ee, deniz rahip Joseph Smellwood. Londra'da toplanacak kiliseler konseyinde Birleşik Amerika'nın Vermont eyaletini temsil edecektim. Pekala siz bayım? New Yorkluyum, boks menajeriyim Ben de boksör Johnny Zagor Johnny Zagor istikbalin ağır siklet dünya şampiyonudur Beyaz zırkın dünya şampiyonluğu için tek ümidinin o olduğunu söylüyorlar Bu kadar abartma Soli, doktorun adımı bile duymadığına bahse girelim Evet doğrusunu isterseniz sizi boksöre benzetemedim Bay Zagor Konuşmanız bir boksörden ziyade tahsil görmüş birine benziyor Üniversitede okudum doktor, boksa da orada başladım Pekala, siz köklü bayan kendinizi tanıtır mısınız? Adım Dancy Gregg ...beni tanımıyor musunuz doktor Maysın Hayır, tanımamı gerektirecek kadar bir şey söylediniz mi var? Beni tanımamanız normal. Burada her şeye o kadar uzaksınız ki. Ben resmi sık sık gazetelerde çıkan sosyeteye mensup biriyim. Yanımdaki genç kız da hizmetçim Helen Fleming. Hizmetçiniz ha? Madem öyle ben onun omuzunu sarmak için yardım istediğim vakit... ...neden kalmaya teşebbüs etmediniz? Ee, bayan Lugard benden önce gönüllü oldu. Niçin ben kalacakmışım? Öyle ya yardım edeyim derken belki elleriniz kirlenirdi. Kabalaşmayın lütfen. Evet... Kendini tanıtmayan iki kişi kaldı. Adım David Theodor Mahler. Ee, İsrail'e gidecektim. Bu kadar mı? Evet. Pekala. Ya siz bayım? Ben Senatör Hoffman Brestar. Ee, size bir yardımım dokunabilirse memnun olurum Doktor Mason. Teşekkür ederim Senatör. Sizi şimdi hatırladım. Komünist düşmanlığıyla tanınan birisiniz. Bir Avrupa gezisine mi çıkmıştınız? Onun gibi bir şey. Eee Doktor? Ne düşünüyorsunuz? Neler düşünmüyorum ki Jake. Grönland'ın bu ıssız buz yaylasında bir senatör, bir iş adamı, bir müzikal yıldızı, bir rahip, kültürlü bir boksörle geveze menajeri, bir sosyete kadınıyla hizmetçisi, asıl suratlı bir Yahudi ve sinir buhranın eşiğinde görünen bir uçak hostesinden ibaret bir kafileyle karşılaşacağımı birkaç gün önce söyleyen biri olsaydı ona deli gözüyle bakardım. Hımm, birinin saymayı unuttun. Kimi? Ağır yaralı olan komadaki telsizciyi Ha evet bir de o var hı hı. Hepsinin burada kalması söz konusu olmadığına göre Onları nasıl sağ salim bir şehre götürebiliriz bilemiyorum Bence bunu aklına bile getirme doktor Dışarıda jilet keskinliğinde dondurucu bir soğuk var Üzerlerinde kutup kıyafetleri olmayan ve kutupta seyahat etme tecrübesinden uzak bu insanlarla yola çıkmayı düşünmek Bence çılgınlık Haklısın Jake ama onları burada tutamayız Burada ancak bize yetecek kadar yiyecek var Onlar dokuz kişi Üçte biz on iki Elimizdeki yiyecek stoku bir haftadan fazla yetmez Eğer onları şehre götüremezsek bir hafta sonra hepimiz ölürüz Doğru Bu aklıma hiç gelmemişti Zihnimi kurcalayan başka bir şey daha var hı. Neymiş o? Bir uçağın yüzlerce kilometre uzağa düşmesi nasıl mümkün olabilir ki? Hmm, pusulaları bozulmuş olabilir Ya da ne bileyim pilot kriz geçirmiş olabilir Öyle olsa diğer da farkına varmaz mı bunun Jack? Varırlar herhalde bilmiyorum Başka bir şey daha var. Pilot neden mecburi iniş yapacağını anons etmemiş. Uçağa girdiğimizde yolcular adeta derin bir uykudan uyanmış gibiydiler. Hiç kimse uçağın düşüş yaptığını anlamamıştı. Bütün bu soruların cevabını verecek bir tek kişi var. O da hala kendine gelemeyen telsizci. Doğru söylüyorsun. Vakit bulup da adamı muayene edemedim. Gidip bir ilgileneyim onunla. Hı hı. Telsizcinin durumu nasıl doktor Mansın? Bir şey söyleyemem. Beyin cerrahı değilim. Başındaki yara sandığımızdan daha derin olabilir. Yahut gecikmiş bir kanama baş gösterebilir. Bu adam bir hastanede olsaydı kurtulma şansı yüzde elli olurdu. Ama burada ne söylesem boş. Yani ölecek mi? Bilemiyorum hostes hanım. Bu arada siz de yatıp uyursanız iyi olacak. İsminiz neydi? Margaret. Margaret Rose. Size bir şey sormak istiyorum Margaret. Uçakta neden o kadar az yolcu vardı? Yolcu sayısı fazla olduğu için dün Londra'dan ilave bir sefer konmuştu. Büromuz akşam kalkacak uçakta yer ayırtmış yolculara telefon ederek daha erken yola çıkmak isteyenler olup olmadığını sordu. Gördüğünüz gibi bu kadar kişi kabul etti. Ya ama Atlantik'i aşacak bir uçağa sadece bir tek hostes verilmesi sizce garip değil mi? Orası öyle. Genellikle iki üç kişi oluruz. Ama bu defa yolcular on kişiden ibaret olduğu için bir hostesin yeteceğini düşündüler. Ama tek hostes olduğunuz halde gene de uyumaya vakit buldunuz. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor inanın. Uyumanızın bir zararı oldu mu dersin? Olmaz olur mu? Uyumasaydım olacakları anlayıp yolcuları inişe hazırlayabilirdim. Hiç değilse Albay Harrison'ı arkaya bakan ön koltuklardan birini alabilirdim. Bir dakika. Albay Harrison da kim? Yolculardan biri. İyi ama bizim buraya getirdiklerimizin içinde öyle biri yok ki. Önde ikinci koltukta oturuyordu. İnerken çarpmanın şiddetiyle başını vurarak ölmüş. Görmediniz mi onun cesedini? Hayır hiç dikkat etmedim. Ve şu anda onun cesedi öbür iki pilotla birlikte uçağın içinde öyle mi? Evet. Neyse... Siz de diğerleri gibi yatıp uyuyun. Çok kötü bir gün geçirdiniz. Size benim ranzamı vereyim. Ben bir köşeye kıvrılırım. Hayır. Ben telsizcinin yanında yerde yatmak isterim. Aynı şeyi ben düşünmüştüm. Lütfen rica edeceğim. Eğer Jimmy, yani telsizci kendine gelirse ya da fenalaşırsa sizi uyandırırım. Pekala. Nasıl isterseniz. Baylar ve bayanlar hepinize iyi geceler. Ben dışarı çıkacağım. Niye Doktor ayısın? Gecenin bu saatinde dışarıda ne işiniz var? Hava raporunu hazırlamak zorundayız. Bu gece 3 saat geciktik bile. Bir gecelik çıkmasanız olmaz mı? Olmaz. Hava araştırmalarında en önemli faktör devamlılıktır. Jack sen de gel. Köpeklere bir kere daha baksan fena olmayacak. <Gülüyor> ne oldu doktor? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Jack. Ne gibi? Uçağın düşmekte olduğunu kimsenin anlayamaması beni kuşkulandırdı. Uçakta 10 tane yolcu var. Pilot uçağa zorunlu iniş yaptırıyor. Uçak yerde sürünüyor ama yolcular o anda uyuyor. Bu sana da garip gelmedi mi? Ha, haklısın doğru. Herkesin aynı anda uyuması tesadüf olamaz değil mi? Acaba yolcuları içinde uyku ilacı bulunan bir kahve ya da uyuşturucu madde mi verildi dersin? Olabilir. Gösterdikleri reaksiyonlar, hakikati yavaş yavaş idrak edişleri... Kesinlikle yiyeceklerine ya da içeceklerine çabuk tesir eden bir uyku ilacı karıştırıldığını tahmin ediyorum Yani şimdi bütün uçaktakiler uyutuldu mu? Evet benim tahminim bu Ama nasıl olur? Sonra şu telsiz meselesi Onun gerçekten masanın menteşelerinin yerinden fırlaması sonucu düştüğüne emin misin? Hayır hayır hayır hayır Menteşeler demir dübellerle tutturulmuştu duvara Değil telsiz iki kişi çıksa üzerine yine de menteşeler yerinden çıkmaz biri bu işi bile bile yaptı bence Ama telsize hostesten başkası yaklaşmamış Bu konuda herkes hemfikir İyi de hostes bu çılgınlığı ne diye yapsın ki Nereden bileyim Zaten bilmediğim o kadar çok şey var ki Fakat bu işi hostesin yaptığına eminim Hem yolcuların kahvelerine ya da içeceklerine ilaç koymak için Ancak onun elinde fırsat vardı Haklısınız Yalnız bir nokta daha var Onu bulduğumuz sırada ötekiler kadar o da şaşkın ve serserlemiş görünüyordu Belki de rol yapmıştır Hadi içeri girip yatalım Yoksa burada soğuktan donup kalacağız. Josu bulunca bu konuştuklarımızı ona da anlat. Haberi olsun. Tamam. Ha, bu arada termometre kaçı gösteriyor? Eksi -45 derece. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. Yeni evinizde ilk geceniz nasıl geçti bakalım? İlk gece. İlk ve son gecemiz olmasını temenni edelim. Kaşhaneniz doğrusu pek soğuktu doktor Maysin. Bir daha sıcağın yüzünü görebilecek miyiz acaba Siz nasılsınız Helen Omzunuz daha iyidir umarım ...deki yaradan dolayı mı ölmüş? Sebep beyin kanaması olabilir. Vahtsız adam. Çok da gençti. İkinci pilot ölmüş. Ha. Evet. evet. Ha. Herkes işini gücünü bırakıp beni dinlesin lütfen. Bu da ne demek oluyor doktor Myson? Sizin elinizde tabanca, Jack'in elinde de tüfek var. Niyetiniz nedir? Biz burada sizin esiriniz miyiz, misafiriniz mi? Çekin şu silahları üzerimizden. Soru sormayı bırakın. Sizlerden ellerinizi yukarı kaldırmanızı istiyorum. Sakın numara yapmayın. Jack son derece usta bir nişancıdır. Lütfen doktor, çekin o tabanca üzerimden. Kıpırdamayın Bay Mahler, üzerinizdeki silahı istiyorum. Ne silahı? Benim silahım yok ki. Yalan söylüyorsunuz, arkanızı dönün. Üzerinizi arayacağım. Eğer saldırmaya kalkarsanız tetiği çekerim. Buyurun, arayın. Ee, bir şey bulabildiniz mi? Tabanca yok ama... Ve XGPK yarıyor, tamam. Jack sen yolcularımızı traktöre götür. Konuşman bitsin geleceğim. Tamam doktor. Hadi yürüyün bakalım. Burada durup da üşümeyin. Sarkıtın biraz daha Az kaldı biraz daha Tamam indim Geldim isteyecek. Şimdi kurtaracağım sizleri iyi olduğunuz eminsiniz değil mi Helen Daha önce kırılan köprücük kemiğim yine zedelendi Ama buna da şükretmek lazım Doktor hadi bunları yukarıda konuşalım Üzerinde durduğumuz buzdan köprünün durumu çok kötü Çatır çatır sesler geliyor Her an yıkılabilir Tamam Helen şu ipi boynundan geçirip beline bağlayacağım Sakın korkma yukarıdan çekecekler Peki doktor Bağladım işte Bay Koratsi ipi çekebilirsiniz ee, Neden çekmiyorlar bir şey mi oldu Sanmıyorum ben aşağı inerken ipin ucu Korat, Koratsi orada mısınız Yukarıda kimse yok galiba Nasıl oluyor Johnny Zagor Soli Levin, Rahim Smallwood Hepiniz mi yok oldunuz yav Doktor Bunlar bizi burada ölüme mahkum etti Hayır bakın Bay Korazzi yukarıda duruyor Çok şükür O da ne elindeki tabanca değil mi Evet, evet Hem de sizin tabancanız doktor Demek katillerden biri Korazzi'mış Vay alçak vay Namlusunu da bizden tarafa tutuyor Vallah kahretsin ellerine düştük Jack Başından beri bu namussuz heriften şüpheleniyordum zaten Keşke o zaman elini kolunu bağlasaydı. Yani Bay Korazzi katillerden biri mi Doktor Myson ipi çekebilir miyim Ne İpimi çekeceksiniz. Evet, çekeyim mi? Ta, tabi, tabi çekebilirsiniz. İlk çekeceğiniz kişi bayan Heren. Dikkatli olun, köprücük kemiz zarar görmüş. Ağır ağır çekin. Merak etmeyin, çekiyorum. Patron, Koracı konusunda yanılmışız. Ne bileyim, ben elinde tabancasıyla görünce bizi öldüreceğini sandım. İyi ama benim tabancam onun elinde ne arıyor? Neyse, bunu yukarı çıkınca öğreniriz. Ama bildiğim bir şey var. Koracı'yı şüpheliler listesinden silebiliriz. Aa, Koratzi katil olsaydı bizi burada bırakırdı. Ya da hazır tabanca elindeyken ateş edip öldürebilirdi. <Gülüyor> Teşekkür ederiz Bay Koratzi. Yalnız tabancam sizin elinizde ne arıyor pek merak ettim. Traktörün sürücü yerinde buldum. Aramızda katiller varken öyle rastgele her yerde bırakmayın derim. Buyurun tabancam. Teşekkür ederim Evet senin şu kırık koluna bakayım Jack Aa, Dikkat edin doktor çok ağrıyor Sakin ha. ol önce kırık mı değil mi ona bir bakalım Aa. Ay, yavaş, yavaş Korkma Ay. kırılmamış dostum Senin kırık sandığın şey dirsek mafsalı yerinden çıkmış Şimdi onu yerine takarız Ta Takar mısınız nasıl yani Çıkan kemiği yerine yerleştireceğim Canım biraz acıyacak ama ya. Tamam bitti. Ah. Bitti mi Evet Kolunu istediğin gibi kullanabilirsin dostum ah, Gelelim ah. sana Helen Çok korktum doktor Bir an o çukurda öleceğimi sandım Gitsi tamam, geçti sakin ol artık Helen lütfen ağlayan insanlara tahammülüm olmadığını biliyor musun? Keser misin artık? Tabi bayan bir. affedersiniz Sizi o çukura kimin attığını biliyor musunuz Helen? Ne atmak mı? Beni duydunuz Helen sizi kim itti? Şey ben ayağımın kaydığını sanıyordum ama Evet şimdi düşününce sanki biri beni itmiş gibi geldi. Kim olduğunu biliyor musunuz? Bilemiyorum. Ee, sanırım ben ittim doktor Myson. Siz mi ittiniz bay menajer? Ee, daha doğrusu kazaydı doktor. Birden yürürken sendeledim. Ve bayan Helen'e çarptım. O da çukura düştü. Ama sanırım biri de bana çelme taktı. Kimin çelme taktığını biliyor musunuz? Hayır göremedim doktor Neyse burada yeteri kadar oyalandık Herkes traktöre bilsin yola çıkıyoruz Hadi gidiyoruz hadi gidelim. Margaret yemeği traktörün kasasında yiyeceğiz Gerekli konserveleri kameraya aldınız mı Maalesef konserveleri bulamıyorum doktor Marcy Bulamıyor musunuz Yedek kızaklı olacak, iyice baktınız mı Baktım ama konserveler yok Allah kahretsin biri ya da birileri çalmış olacak Gelin benimle Nereye gidiyorsunuz Traktöre Konserveleri kimin çaldığını biliyorum Herkes beni dinlesin Yedek kızarttaki konserveler ortada yok. Konserveler kendiliğinden yok olmadılar. Onları biri çaldı. Hayır. Bu kimsenin suçunu itiraf etmesini tavsiye ediyorum. Poşetmesi de ben öğreneceğim. Jack! Tüfeğimle birlikte buradayım doktor. Namlusunu Bay üzerinden çekme Jack. Siz delirdiniz mi? Konserve kutusu yüzünden adam mı vuracaksınız? Jack, çek şu tüfeği üzerinden. Hayır. O tüfeğin namlusu üzerinizde olacak Zagor. Lütfen çantanızı bana verin. Ne? Neler saçmalıyorsun? Sabrım tükeniyor Zagor. Çantanızı hemen bana verin. İnanın sizi şuracıkta öldürmemek için zor tutuyorum kendimi. Pekala. Alın bakalım. Doğrusu içinde ne bulacağınızı pek merak ediyorum. Kilitli bu. Evet kilitli. Öyleyse kilidini açın. Anahtarı bulamıyorum. Böyle diyeceğinizi biliyordum. Jack sen... Hayır sen değil. Siz Rahip şu adamın üzerine arayın. Hah. Hayır özür dilerim ben böyle şeylerden hoşlanmam Benim yerime Bay Koratsi size yardım etsin Pekala Bay Koratzi Zagor'un üzerine arar mısınız Tabi Bu adamın üzerinde anahtar falan yok Menajerini aramamı ister misiniz Evet İşte bir demet anahtar buldum Bu bir komplo O anahtarları cebime koyan Ben Bende anahtar yoktu Susun Bay Levi. Haydi Koratsi şu anahtarları dene bakalım. Bay çantasını açabilecek misiniz? Muhtemelen şu küçük olanı çantanın olabilir. Evet çantanınmış. Vay canına burada üç kutu konserve var. Tahmin etmiştim. Demek bizleri öldürdükten sonra bu konserveleri yiyecektiniz Bay Zagor. Siz gerçekten öldürülmeyi hak ettiniz. Yeter artık Doktor Mays Arka arkaya potlar kırıyorsunuz. Beni kendimi böyle kolaylıkla ele verecek kadar aptal mı zannettin? Elbette inkar edeceğinizi biliyorum. Korat size bir görev daha veriyorum. Zagor'la menajerinin ellerini bağlayın. Hemen doktor. Bize ne yapacaksınız öğrenebilir miyim Doktor maysa? Merak etmeyin celladın işini elinden alacak değiliz. Bundan böyle menajeriniz Levin'le siz... ...Jack'in kızarının içinde elleriniz bağlı olarak yolculuk edeceksiniz. Ateşli bir silah namlusunun da daima... ...sizin üzerinize çevrili olacağını unutmayın... Doktor Meysen Ne vardı bayan Logar? Bu bayların suçlu olduklarından emin misiniz? Bay Zogar katile hiç benzemiyor da İçinizde hanginiz katile benziyorsunuz ki? Kurnaz katiller kendilerini hiçbir zaman belli etmezler Hem merak etmeyin yüzbaşı birkaç saatlik yolda O bu işlerden anlar Gelince bu ikisini öyle güzel sorgular ki katil mi değil mi o zaman öğreniriz? Doktor mı ki? ne kadar yolumuz kaldı? 160 kilometre rahip efendi ne zaman varırız oraya? Eğer her şey yolunda giderse... ...büyük olasılıkla yarın akşam geç saatlerde. Doktor, Zagorla menajerinin ellerini bağladım. Güzel. Jack, her ikisini de senin kızı al ve gözünü bunlardan ayırma. Bir hareket yapmaya kalktıkları anda tüfeğini kullanabilirsin dostum. Tamam doktor. Yürüyün bakalım, yürüyün. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz doktor. Biz katil değiliz. Evet, biz de artık yola çıkabiliriz. Doktor Mylesin. Ne var Margaret? Şeker hastası bay fenalaştı. Hiç hareket etmiyor. Ölmüş olmasından korkuyoruz. Direksiyonu birine bıraksanız da gelip bir baksanız. Olur. Bay Korazzi. Evet doktor. Direksiyona geçer misiniz? Hastayla ilgilenmem gerek. Tabii. Tamam bırakabilirsiniz direksiyonu. Teşekkür ederim. Öndeki kızlağı takip edin. Gelin Margaret. Bakın. Hiç kıpırdamıyor Tahmin ettiğim gibi şeker komasına girmiş zavallı Bu zavallı adam için bir şey yapamaz mısınız doktor? Keşke yapabilsem bayan Komadan çıkması için insülin iğnesi gerek Peki bu durumda ne kadar yaşayabilir? Bunu söylemek çok zor ama bir ile iki gün içinde Gerekli müdahale yapılmaz öyle Yaşlı bayan Yıldız'ın durumu da iyi değil Yemekte bir iki lokma yiyeceği büyük bir güçlükle yuttu Vaktinin çoğunu uykuda geçiriyor Senatör de devamlı uyuyor her ikisi için de yapabileceğim bir şey yok. İkisi de çok yaşlı. Bu yaştaki insanların böyle korkunç bir soğuğa ne kadar dayanabileceğini Allah bilir. Doktor, motordan garip sesler çıkmaya başladı. Hararet ne durumda? İbre neredeyse yukarıya vuracak. Radyatörün suyu bitiyor demek ki. Hemen içine su doldurmamız gerek. Traktörü durdurun yoksa motor patlayabilir. Niye durdurdunuz doktor? Hararet yükselmiş Jack. Radyatöre su koymamız gerek. Hemen kar toplayıp sobanın üzerinde eritelim. Margaret siz de bize yardım edin. Peki doktor. Ben de yardım edebilir miyim? Tabii neden olmasın? Siz hanımlar bizim verdiğimiz karları boş kapların içinde eritin. Radyatörde su eksildikçe koyarız. Bundan böyle durmak istemiyorum. Çünkü iki yaşlarında hayatları tehlikede. Hadi bakalım. Siz karları toplayın. Ben yüzbaşıyla telsiz konuşması yapmaya çalışacağım. GPK GFX arıyor. GPK GFX arıyor. Tamam. Seni diyorum Doktor başkan. Son konuşmamızdan bu yana ne yapıyorsunuz? Traktörünüz eskisi gibi çalışıyor mu? Benzin yıkamamızı tavsiye eden arkadaşımıza bizim adına Teşekkür ederim, doktor. Şansınız saat sonra sizi Bunu duyduğuma sevindim. Biz de sizi sevindirecek bir haber verelim. Katilleri yakaladık. Kutlarım sizi doktor. Elektim gibisiniz. Katiller Boksörle menajeri. Zaman Merak etmeyin ellerini bağladık. Siz bu arada uçakla ilgili yeni bilgileri öğrenebildiniz mi? Evet. ...deniz kuvvetleri nihayet baklıyı ağrından çıkardı... Ben her tiramid üzerinde oturuyormuşsunuz da haberiniz yokmuş dostum... ...ne demek istediğinizi anlayamadım... ...yanınızda olan bir cismi yalan isterseniz... ...bir milyon dolara değiş dokuş edebilirsiniz... ...demek gereği hükümet bu kadar esaslı bir arama faaliyetine gelişmemiş... ...siridor uçak gemisi o cismi bizden salmaya geliyormuş... ...neler söylüyorsunuz siz uçağın taşıdığı şey neymiş çabuk söyleyin... ...benim anladığıma göre femkalade gizli bir güdümlü bir mekanizmasıymış... En çözünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, iki bilim adamından başka bilen yokmuş. Amerika'yla Engitare'ni geçenlerde otobik veya gücümlü silah konularındaki bilgilerini paylaşma kursusundan mutabakada vardıklarını biliyorsunuz. Evet gazetelerde okumuştum. Bir aşı daha olmuyor bu mekanizmadan tetkik için Engitare'ye gönderiliyor. İngiliz hükümeti mekanizmanın Rusların eline geçmesini önlemek için her türlü tedbiri almış. Yüzbaşı sözünü ettiniz bu mekanizmayı teşhis etmemiz için bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir şeymiş bu? oldukça büyük, portatif bir radyo şeklinde edilmiş. Taşınması için örgülü bir varmış. Bu cihazı bulmaya doktor. Tamam yüzbaşım, görüşmeyi kesiyorum. Jack, yüzbaşı'nın sözünü ettiği cihazı sanki birisinde görmüş gibiyim. Sen hatırlıyor musun? Ee, hayır. Ama ben hatırlıyorum doktorum Aysın. Baycanına, Zagor ellerini çözmüş. Benimle uğraşmayı bırakın doktor. O portatif radyoya benzeyen şey Koratsi'de. Ne? Koratsi'de mi? Yalan! İftira atıyor. Çabuk yakalayıp bağlayalım şu katili. Çek ellerini Koratsi. Çek diyorum sana. Al bakalım. Vay be! Zagor iki yumrukta Koratsi'yi nakavt etti. Demek ki katil Koratsi'ymiş ha? Evet Koratsi. Ayılmadan önce üzerine arayayım şunu. İşte. Tahmin ettiğim gibi tabancası varmış. Al. Bu sizde kalsın doktor. İyi saklayın. Muhtemelen pilotları ve albayı da bu tabancayla öldürmüştür. İngiltere'deki uzmanlar bunu ispatlarlar. Böyle bir şeyin olmasını bekliyordunuz değil mi Zagor? Elbette bekliyordum. Katilin kendim ya da menajerimin olmadığını biliyordum. Geriye bir tek Koratsiz'i kalıyordum. Anlıyorum. Koratsiz'den başkası olamazdı. İyi ama iki kişiydiler. Ötekinin de yakalamamız gerekiyordu. Kıpırdamayın doktor Mason. Siz de Bay Zagor. Raip Smallwood. Demek öteki katil sizdiniz ha Olmaz. Nasıl Ama mi? nasıl olursunuz İnanamıyorum Ben sizi saygıdeğer bir peder sanmıştım Demek pilotları ve albayı siz öldürdünüz ha Sizi gidi alçaklar Elinizdeki tabancayı verir misiniz doktor Verin dedim Artık patron siz değilsiniz Alın ama adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız Şu ana kadar şansımız yaver gitti Bundan sonra da gideceğinden emin Seni göberteceğim Sakın ha Jack o tüfeği hemen yere. En ufak şüpheli bir kıpırtı görürsem Doktorun başına uçururum Dediğimi duymadın mı dostum Ne diyorsa onu yapacak Tamam doktor Al attım işte Aferin sana <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu bana İyi misin <gülüyor> Bilmiyorum başımın üstünde yıldızlar dönüyor <gülüyor> Buna sebep sevgili boksörümüzün yumrukları Seni fena patakladı <gülüyor> O namussuzun elleri bağlı sanıyordum Her neyse al şu tabancayı Sizlere gelince traktörün kasasında yatan senatörü yaşlı bayanla Yahudi'yi dışarı çıkartın hemen Hadi çabuk olun Yahudi'yi çıkartamayız kendisi kıpırdayamayacak halde komaya girdi Bize ne? Zagor siz içeri girin ve onu aşağı indirin Hayır onu yerinden kıpırdatamazsınız Çak doktor Al bakalım ah. <gülüyor> İtaat etmesini öğrenin doktor Bir daha sefere tabancanın kabzası değil kurşunları yersiniz beyninizi Herkes kasadakilerin aşağı inmesine yardım etsin. Çabuk olun. Herkes tek sıra olsun. Tek sıra dedim. Çabuk olun. Doktor Mayson... ...yüzbaşıyla konuşmanız sona ermemişti. Dostunuz ne olduğunu merak etmiştir. Şüphesini uyandırmayacak şekilde... ...tekrar konuşun onunla. Nasıl isterseniz. Koraci... Telsizi ver Al bakalım dostum Rahibi duydun Yüzbaşıyla her şey yolundaymış gibi konuşacaksın tamam mı? Tamam GFK GFX arıyor Neredeyse sizden mi kesmiştim doktor Neden birden bire konuşmayı arada bıraktınız Şu şeker hastası Bay Mahler Aniden komaya girdi de onun için ara verdim Şimdi nasıl adamın durumu? İyi sayılmaz yüzbaşı Hala komada Yüzbaşı Bay Mahler'i bir an önce Ablamnik'e götüremezsek adam ölecek. Kaybedecek vaktim yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Yine görüşürüz. Mayday, Mayday, Mayday. Evet, istediğinizi yerine getirdim işte. O Mayday neydi Doktor Mason? Ne olacak konuşmayı keserken birbirimize verdiğimiz parola? Yalan söylüyorsunuz. Parola GFK idi. O görüşmeye giriş parolamız. Görüşmeye keserken Mayday'i kullanırız. Yalan söylüyorsunuz. Hayır yalan söylemiyorum. Beşe kadar sayıp ateş edeceğim. Bir, iki, üç. Son iki saniyen doktor. Ya meydin ne olduğunu söylersin ya da ölürsün. Durun, ateş etmeyin. Meydin ne olduğunu ben söyleyeyim. Neymiş? Bütün dünya havacılarının imdat sinyalidir bu. Margaret. Kusura bakmayın doktor. Söylemeseydim sizi öldürecekti. Doğru, öldürecektim. Ama ne var ki cesur insanlara karşı oldum olasa hayranlık duyarım. Bu yüzden sizi öldürmeyeceğim. Bu buz çölünden sağ kurtulamayacaksınız sahte rahip efendi. Düzinelerle gemi ve uçak sizleri arıyor. Bizim için endişelenmeyin doktor. Biz kurtulacağız. Corazzi, şu mekanizmanın bulunduğu portatif cihazı getir. Peki. Al. İşte. Yüzbaşı dostunuzun sözüne ettiği portatif radyoya benzeyen cihaz bu doktor Mayson. Mekanizma bu cihazın en altında. Üstündeki bu düğmelere gelince bunlar telsiz görevi yapıyor. Şaşırdınız değil mi? Şaşı bırak da müşterilerle konuşsun Bizimle no olur Bizimle ne zaman buluşacaklar? Tamam. Sen buradan ayrılma. Müşterileriniz Ruslar değil mi? Alçak yürükler. Para için vatanınızı satıyorsunuz. Geçin bu lafları. Vatanseverlik karın doyurmuyor. Ruslar o mekanizma için bize bir milyon dolar ödeyecekler. O mekanizmayla binlerce yüz binlerce masum insana öldürecekler Kimin umrunda Alçak herif elinde tabanca olmasaydı bütün dişlerini eline verirdim Evet bu işte bitti Korasi. Müşterilerle konuştum Yarın mekanizmaya alacaklar Ne yaparsanız yapın buradan kurtulamazsınız Bütün Grönland sahili gemiler ve uçaklarla kaynıyor Triton uçak gemisinin keşif uçakları sandaldan büyük bütün tekneleri kontrol edecekler Bizim müşteriler gemiyle değil denizaltıyla gelecekleri için yakalanma tehlikesi yok doktor Doktor... ...şu harita üzerinde kangalak fiyordunu gösterin bize. Hayır. Beni buna mecbur edemezsiniz. Evet, bu cevabı vereceğinizi biliyordum. Ama ben sizi konuşturmasını biliyorum. Hostesle aranızda günden güne... kuvvetlenen bir bağ olduğu gözümden kaçma. <Gülüyor> Terbiyesizlik etmeyin. Dediğimi yapmazsanız... ...güzel hostesi öldürecek Tamam, tamam. Verin haritayı. Şu harita üzerinde işaretleyin. Kangalak Fiyordu işte şurası. Peki biz neredeyiz? Şurada. E, bu duruma göre şimdi hareket edersek en geç yarın orada oluruz. Ruslarla Kangalak Fiyordu'nda mı buluşacaktınız? Evet. Madem Kangalak Fiyordu'na gidecektiniz... ...uçağı neden bizim kulübenin oraya indirttiniz de başımıza bu işleri açtınız? Kaptan pilota bizi Fiyordu'nun tam kuzeyinde sahile indirmesini emretmiştim. Orada 4,5 kilometre uzaklığında bir pist olduğunu öğrenmiştik ama... ...pilot bize oyun oynayınca... ...biz de mecburen onu öldürmek zorunda kaldık. Her neyse... ...sahile ne kadar yolumuz kaldı Koratçı? Aşağı yukarı 95 kilometre. Öyleyse hemen yola koyulalım. Peki ya biz ne olacağız? Evet biz evet, ne biz olacağız? olacağız. Evet, ne Bizi burada açlıktan ve soğuktan... ...ölmeye terk edemezsiniz. Evet. Bizi bırakamazsınız. Evet. Tamam bağır mı? Sizleri de birlikte götürüyoruz. Binin traktörün kasasına... Traktörü kim kullanacak? Sen kullanacaksın. Ben de sevgili doktorumuzun gözbebeği güzel hostesi ve bayan Helen'i rehin alarak kızakla sizleri takip edeceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparlarsa hanımları öldüreceğim. Bayan Densby, aramızdaki tek hanım sizsiniz. Bu bakımdan sizden hastalara yardım etmenizi rica edeceğim. Yapabileceğim ne varsa yaparım doktor. Ama üçü de şu anda uyuyor. Şeker hastası yaşlı, koma halinde. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama senatör ve bayan Logarde'ye... ...sık sık sıcak kahve ve bisküvi vermenizi istiyorum. Yeteri kadar zayıfladılar. Gıdasızlıktan ölmelerini istemiyorum. Merak etmeyin doktor. Elimden ne gelirse yapacağım. Doktor, fena halde kafana kısıldık. Haklısın Jack... Rahip kılına girmiş Smallwood'la... ...Koratsi'nin katil olabileceklerini hiç hesaba katmamıştım. O elinizdeki nedir Zagor? Ha, bu mu? Koratsi'nin cüzdanı. Ona yumruk attığımda cebinden düşmüştü. Ben de alıp cebime soktum. İçinde neler var? Ee, kimliği, paraları... Bu da ne böyle? Ee, gazete kupürüymüş. Gazete kupürü mü? Doktor... ...bu senin albayın cüzdanından aldığın kupür değil mi? Ona benziyor. Bakabilir miyim Zagor? Tabii tabii buyurun. Demek başıma vurup bu kupürü benden çalan Koratsi'ymiş. Namussuz herif. Koratsi bu gazete kupürü için mi sizi bayıltmıştı? Evet. Öldürdükleri albayın cebinde bulup almıştım ama haberin sadece kazayla ilgili bölümünü okuyabilmiştim. Peki ne yazıyor orada doktor? Bakacağım. Amerika'nın New Jersey eyaletinin Elizabeth şehrinde bir banyo treni bir köprünün açık bırakılmış yerinden Newark körfezine dalarak yüzlerce yolcunun ölmesine yol açtı. Söylenildiğine göre ölenler arasında bir askeri kuryenin bulunduğu ve bu kuryenin fevkalade gizli tutulan bir güdümlü mermi mekanizmasını beraberinde götürdüğü söylenmektedir. Sizin ve yüzbaşının sözünü ettiği mekanizma. Doktor Myson siz bu kupürü albayın cesedinin üzerinden aldığınız zaman okumamış mıydınız? Şöyle bir bakmıştım bayan Denski'ye ama ayrıntılarını okuma fırsatı bulamamıştım. Keşke vaktinde okusaymışım. Kendinizi boşuna suçlamayın doktor. Haberin tümünü okusaydınız bile ne yapabilirdiniz ki? Çok şey yapabilirdim Zagor. En azından gizli mekanizmanın uçakta ölen yolcunun üzerinde ne aradığını merak ederdim. Hele bu mekanizmanın uçakla nakledildiğini öğrenince de... ...derhal ikisi arasında bir bağlantı kurar... ...yolcuların eşyası arasında söz edilen mekanizmayı arar ve bulurdum. Doğru söylüyorsunuz doktor. Katiller bu yüzden beni bayıltıp cebimdeki kupürü aldılar. İyi ama Koradzi ve Smallwood o kupürü okumadığınızı nasıl öğrendiler? Basit. Eğer kupürü okusaydım çantaların içinde tabanca yerine o mekanizmayı arardım. Bu arada Zagor ve Bay Soli, sizleri katil zannedip ellerinizi bağlattığım için lütfen beni bağışlayın. değil, bırakın o konuyu. Hepimiz bir bakıma kabahatlıyız. Bu duruma gelmeden bu iki haini de etkisiz duruma getirebilirdim. Yani onların aradığımız katil olduğunu biliyor muydunuz? Onlardan başkası olamazdı ki. Kadınlar şüphe dışıydı. Erkeklerdense Bay Mahler hep hastaydı. Senatör de bu işin dışında tuttuktan sonra... ...kendim ve babam da katil olmadığımıza göre... ...geriye Koratsy ve Smallwood'dan başka kim kalıyordu ki? Öyle değil mi? Bir dakika, babam dediniz... Babanız kimzakor? Benim Doktor Ama ama siz onun şey menajeri değil miydiniz varsayıyorum. Eee ben Terrentun şehrindeki bir plastik fabrikasının sahibiyim. Oğlum Johnny fabrikanın başına geçmek yerine boksör olmayı tercih etmişti. Ben de onun bu arzusunu kırmadım ve kabul ettim. Buraya kadarını anladım da neden kendinizi menajer olarak tanıttınız orasını anlayamadım. Ben anlatayım doktor. Babam eski bir boksördür. Benim şampiyon olmam için menajerliğimi üstlenmek istedim. Ancak boks komiteleri bir boksörün yakın akrabasının menajer olmasına izin vermediği için babam kendine bir at uydurdu. Mesele bundan ibaret. Traktör neden durdu? Mola mı vereceğiz yoksa? Bilmiyorum. Neden orada körası? Yarı yere geldik patron. Sahile 50 kilometre kaldı. Tamam dostum. Yolun sonuna geldik dostlar. Hepiniz inin bakalım. Neden inecekmişiz? Bundan sonraki yola sizsiz devam edeceğiz. Madem öyle bize yiyecek portatif bir sobayla çadırı bırakın. Nasıl olsa birkaç saat sonra müşterilerinizle buluşacaksınız. Size hayatlarınızı bağışlıyorum ya, yetmez mi doktor? Saçmalamayın, bu nasıl hayat bağışlamak? Bu soğukta aç bir insan kaç saat yaşayabilir ki? Orasını ben bilemem. Yani bize hiç mi bir şey bırakmayacaksınız? Hayır, hepimizin göz göre göre ölmesine göz mü yumacaksınız? Bari köpeklerin kızlağını bize bırakın. <gülüyor> Bizi takip edip işimizi bozmanız için mi? Sen beni bu kadar safma sandın doktor. Merak etmeyin köpekleri değil sadece kıza istiyorum Smallwood. Yaşlı iki hasta var yürüyemeyecek durumda olduklarını biliyorsunuz. Bu kadar yeter doktor. Hemen traktörden inin. Sizler duydunuz mu beni? İğren diyorum hadi. Şu ölü gibi yatan morukları da indirin kasadan. Çabuk olun. Jack diğerlerini yanına al ve yaşlı bayanla adamı dışarıya taşın. Senatör yürüyecek durumda görünüyor. Hadi Levin <gülüyor> Çabuk çabuk Herkes indi siz de inin hadi Bacakta çok kötü Ya dondu ya da uyuştu Bacağına yiyeceğim bir iki kurşun uyuşmasını geçirir Sakın babama elini sürüyün demesin oğlu Yoksa boynunu kırar. 4 bir dakika Levin için babam mı dedi? Bunu duyduğuma sevindim Babanız traktörde kalabilir Bay Zagor Horaci. Buyurun patron Kızaktaki rehineleri getir Güzel hostesi traktöre Bay Levin'in yanına koy Helen'i serbest bırak O hizmetçi kızın akıbeti kimsenin umurunda bile değil Babamı rehin alamazsın Sıboğlu O kadar yeter Zagor Kızmaya başlıyorum Eğer bir adım daha atarsan Yemin ederim önce seni öldürür Şimdi basket hadi Zagor dediğini yap bırak babanı götürsün Burada olmaktan daha iyidir traktörün kasası Sen güzel bayan traktörü. Helen sen de ötekilerin yanına. Hadi bakalım. Tamam tamam. Gidiyorum işte. Saatlerdir kızakta oturmaktan ayaklarım uyuşmuş. Hadi hadi sallanma hizmetçi. Seninle oyalanacak vaktimiz yok. Çabuk ol. Çek elini üzerimden terbiyesi serim. Aa, seni şıprıntı şimdi görürsün. Helen <gülüyor> dikkat et ateş edecek. Al bakalım. Ah. Kadını öldürdü. Bayan Ders Bey. Bayan Despi Aman Allah'ım öldürdü onu Katil onu öldürdü Hadi korası gidiyoruz Çabuk ol Gidin. Benim için kendini feda etti Beni kurtarmak tamam, istedi Tamam Helen tamam Boşuna gözeşi dökme Hanımın için yapabileceğimiz bir şey yok artık. O gerçekten de çok cesur bir kadınmış Katiller Bunun hesabını vereceksiniz Yemin ederim ki vereceksiniz Tamam Zagor sen de sakin ol Doktor Şimdi ne yapacağız Burada hareketsiz durursak kısa zamanda donar ölürüz Traktörün peşinden gideceğiz Hastalar ne olacak Burada bırakacak halimiz yok Ben bayanı kucağıma alırım Zagor'da şeker hastasının sırtında taşır Ben de diğer ağırlıkları alayım bari Hanımımın ölüsü ne olacak Yani onu burada böyle mi bırakacağız Bu buz tabakasının üzerinde mezar açacak halimiz yok Zaten sürekli yağan kar yarım sarsır onu da kar kümesi haline getirir Ama nasıl olur Onu gömmemiz gerekmez Bayan Helen mi? Lütfen duygusallığın sırası değil Rönland'da ölüleri gömecek yer yoktur Hayatta kalmak istiyorsak bunu ölüleri düşünerek değil... ...çaba göstererek yapmalıyız. Lütfen yürüyün hadi. Üzerimizdeki bu yüklerle ve bu tipi altında daha ne kadar yürüyeceğiz doktor? Bilmiyorum Jack. Ama durursak ölürüz. Önce vücutlarımız uyuşur daha sonra uyuruz ve bir daha da uyanamayız. Doktor... Size yük oldum lütfen yere indirin beni Bu havada yürüyemezsiniz bayan Ayrıca öyle kuvvetsiz kaldınız ki Bir adım bile atacağınızı sanmıyorum Ben Ben artık yürüyemeyeceğim Helen saçmalamayın lütfen Beni burada bırakın siz yolunuza devam edin Öyle şey olmaz Durun durun ben size yardım edeyim Zaten bir sürü yükünüz var Bir de beni taşıyamazsınız Ben hem ağırlığa hem de bu havalara alışkınım bayan Helen Bana sıkı tutunun Doktor, ne alemdesiniz? Yürümeye gayret ediyorum doktor Myson Allah'tan hasta çok kilolu biri değil Yoksa düşer kalırdım Sizler iyi misiniz? Sizin kadar iyi Doktor! Senatör yere düştü Kaldır öyleyse ben de geliyorum Bayan Logan sizi bir müddet için yere indireceğim Ayakta durabilecek misiniz? Gayret ederim doktor Siz senatöre bakın Senatörün durumu nasıl Jack? Öldü galiba <gülüyor> Nefes almıyor. Bir de ben bakayım Evet ölmüş Doğuğa kalbi dayanamadı Ne yapacağız şimdi Hiç ne yapabiliriz ki Olduğu gibi bırakacağız Kar üzerine mezar olur Hadi hemen gidelim buradan Durmak demek ölmek demek Ötekileri hareketsiz bırakmak doğru değil Senatörün nesi var doktor Ölmüş Ölmüş mü <Gülüyor> Doktor Sesi duyuyor musun Evet baş köpek malto değil mi bu Balto aslanım benim Nasıl kaçtın o alçakların eline ha? Neyi var bunun Jack Sen köpeğinin dilinden anlarsın Bir dakika bir dakika Doktor Bu bizi bir yere götürmek istiyor Hadi oğlum Balto yürü Hadi oğlum gidelim Sizler buradan ayrılmayın hemen geliriz Yürü Jack Balto kayaların orada durdu bizi oraya çağırıyor Bir şey var galiba Gel gidip bakalım ne var oğlum ne oldu Bize bir şey mi göstermek istiyorsun he? Ne oldu oğlum Aman Allahım şuraya bak Jack. Bizim yedek kızağı burada bırakmışlar Balto bu yüzden havlıyormuş Köpekler yok ama olsun Boş kızak da işimize yarar doktor Haklısın hastaları içine koyarız Evet kızağı da biz çekeriz artık Rüzgar iyice şiddetlendi doktor Biliyorum ama yapabileceğimiz bir şey yoksa gor Duramayız Kızaktakilerin durumu nasıl acaba Şeker hastasının sonu yakındır Hala komada ölmemek için direniyor adeta Ama fazla zamanı kalmadı Ya benim ne kadar zamanım kaldı Doktor mersin? Siz uyumuyor muydunuz bayan Logar Allah şükür kendinize geldiniz Beni atlatmaya çalışmayın doktor Daha ne kadar yaşayabilirim onu söyleyeyim Sizi daha nice temsillerde göreceğiz Bayan Logar Bugün ölenen sonra ya da yarın deniz kıyısına varmış oluruz Ondan sonra bir gemiden veya uçaktan gürülüp kurtulmamız birkaç saat meselesi Denizle aramız olsa olsa 30 kilometre vardır Bahsettiğiniz 30 kilometreyi bu perişan hali bizde nasıl kat edeceğiz? Merak etmeyin Bay Zagor fırtına devam etmez Bir iki saat sonra hafifleşmeye başlar Yarın bu vakit hava gayet sakin olacaktır Bayan Logart yine daldı Dalması iyi oldu uyanık kalarak yapabileceği bir şey yok Sizin elleriniz nasıl? Hiç sormayın berbat bu gidişle ellerim kesilecek. Hayır ama... Boks yapamayacağım değil mi? Doğrusunu söylemem gerekirse ne yazık ki öyle. Olsun. Ne yapalım? Ben de babamın plastik fabrikasının başına geçelim. Jack! Balto neden havlıyor yine? Bir şey mi gördü acaba? Mutlaka görmüştür patron. Biliyorsun o boşuna havlamaz. Duralım da havladığı yere gidip bakalım. Bu karın üzerindeki lekeler de ne böyle? Yağ lekesi patron. Traktörden yağ akmış. Vay canına. Kar üzerine örtmediğine göre yakın bir zamana kadar buradalarmış. Evet. Yağ lekesinin büyüklüğüne bakılacak olursa da epeyce vakit geçirmişler burada. Bu takdirde bizden pek uzak dolamazlar. Olsa olsa bir, bir buçuk kilometre ötedirler. Hadi kıza alıp hemen peşlerine düşelim. Belki yakalayabiliriz onları. Çabuk çabuk yola çıkalım Ne oldu doktor Traktörle aramızda az bir mesafe var Zagor Ayrıca traktör yağ kaçırıyor fazla uzağa gidemezler Acele edersek onları yakalayabiliriz Bu iyi haber işte Doktor Myleson ben iyiyim yürüyebilirim Kızağı daha rahat çekebilirsiniz İyi olduğunuzu emin misiniz Helen Evet iyiyim Pekala Jack Zagor hadi bakalım kızağı çekmeye başlıyoruz Tamam Tamam Onlara yetişemeyeceğiz doktor. Çok yorulduk. Biraz nefes alalım. Helal <gülüyor> sen yine kızağa geç ve hastalarla ilgilen. Peki doktor Macy. Traktöre yetişmek istemenin sebebi ne patron? Katilleri...